...benin başının altında acıymış. Yani nereden altına geldiyse, ip, ip yapalım demiş. İlk bahardı galiba. Yani zamanda da... ...epici isti. Sanıyor, yılların sonu. 2. Dünya Savaşı ya bitti, ya bitmek üzere falan. Hasan kim? Hasan İlimiyat Fakültesi'nde... ...felsefe bölümünde asistan... ...o zaman profesörleri çok ünlüyor deriz, sihrin ülke. Benim de arkadaşım. Aynı zamanda bazı dergi ve destelerde yazılar yazıyor. Ben de öyle, o işlerin başındayım henüz. Yani. Bir piknik fikri ortaya çıktı. İlkbahar, e, zannedildi ki İstanbul civarında bir yere gideceğiz. Hayır, Hasan daha geniş bir şey düşünmüş. Yalova'ya gidelim dedi. Peki, Yalova'ya gidilecek. Yalova'ya gitmek için hazırlıklar yapıldı... Zaten yani diyorum ki onun, belki onu biraz geçen insan sayısı vardı, kızlar, oğlanlar, asistan olarak bir tek o var, biri kalanı daha ziyade öğrenci düzeyindeki kişiler. Hopur'la gidilecek. Hopur'da, işte talebe gruplarının neşesini bilirsiniz, öyle bir meşe içinde herkes. Birden çok yakın dostlarından bir tanesini gördüm, elinde bir portatif gramofon var, o zamanlar daha teyp yok, gramofonlar var, bunların taşınanları vardı, onlara portatif gramofon denirdi. elinde gramofon. Dedim, hayrola bu orada, orası için mi dedim, evet dedi, orada çalacağız dedi, kız arkadaşının elinde de plaklar var, taş plaklar, hayri büyük ve kalın. Aa dedi tabii dehşetli bir şey olacak dedi. Bu Richard Wagner'ın dedi, orada dokuzuncu senfoniyi çalacaktık. Doğrusu ya önce biraz tereddüt ettim. Fakat tabii yine hiç yoktan iyi bir müzik olacaktı. Uzun uzun kısası gittik, eğlenceli bir teknik oldu diyelim. Ve orada bu genç arkadaşlar ki hepsi Yerici kafalı kişilerdi. Zaten seçtikleri parçadan da belli. Ee, orada, o kontratif kramofonda kocaman plaklarla Beethoven'ın 9 senfonisini koro kısmı dahil çaldılar ve dinledik. Sonradan ama ebince sonra kadar yolun Fransa'ya düşünce Paris'teyken sık sık Fransızlarla aramızda Türkler nedir, ne yapıyor, nereye kadar geldiler, kafaları nerededir falan gibi şeyler tartışılırdı. Bu tartışmaların bir tanesinde ben bizdeki musiki zevkinin tamamıyla batıya döndüğünü, Türkiye'nin çok batılı bir ülke olduğunu savunarak misal diye de bu olayı anladım. Yani dedim, üniversiteli çocuklar pikniğe gittiler ve müzik olarak Beethoven'a dinlediler. Büyük bir hayranlık duyacaklarını sanıyordum. Yüzlerinde hafif bir istihza, hafif bir alay ifadesi belirdi. bakışlarında belki. Seslerinde de onu hissettim delikten. Ya çok güzel falan dediler ama alttan alta ...beğimle alay ettiler sanıyorum. Bunun niye böyle olduğunu anlayabilmem için de yine oradayken çok ünlü bir Fransız gazetesi vardır, İlerici bir gazete. Jean Jouret tarafından kurulmuştur, adı Humanity, yani insanlık. Bu gazete her yıl sonbaharda, kışa doğru bir kermes teş, e, tertip eder ve oraya gidilir, herkes de gider, çok kalabalık olur. Orada eğlenilir işte. Müzik çalınır, dans edilir falan filan. Ben de gittim. Birkaç defa gitmişimdir bu kermişe. Bu kermişe o ilk gidişimde niye yüzlerinde o istihsanın belirlediğini seder gibi oldu diğerlerinin? Çünkü eğer pikniye gidiyorsan, kermişe gidiyorsan oraya büyük müzik kaçırmanın alemi yok. Orada hafif müzik çalınması lazım. Şimdi biz bu deyince öldürürüz yine bizim ilericiliğimiz de böyle oluyor galiba gibi bir düşünceye geldim ben. Ve üzüldüm. Şimdi bu birinci fotoğraf. Genelim ikinci fotoğrafı. Orada yiyken tanıdığım insanlardan bir kısmı Afrikalı zenzi öğrencilerdi. Bu seyahatlere benimle çıkanlar aşağı yukarı yıllardan beri onları tanıdılar. Biliyorlar zaten. Bunların başında benim Muba dediğim asıl adı Enba olan bir zenci güzeli öğrenci vardı ki artık öğrenciliğinin son zamanlarında yaşıyordu. Çünkü stajyer doktordu. Zaten doktor oldu sonra da ülkesine gitti. Şimdi o var ondan sonra Diop var ondan sonra Mıkalale var daha birkaç tane böyle zenci arkadaşım vardı. Bunlar da fevkalade ilerici çocuk vardı. Memleketlerinden gelmişler. Fakat beni şaşırtıyorlardı, miyle şaşırtıyorlardı? Biliyor misiniz Bunlar Paris'in göbeğinde Afrika kılıklarıyla dolaşırlardı. Okumuş, yazmış, kafaları gelişmiş kişiler oldukları halde. Mesela Muba en çarpıcısı, daha evvel de tarif etmişimdir fakat yeniler için tarif edeyim. Muba Afrika ölçüleri içinde bir zenci olarak güzellik kılıkları. Elmacık kemikleri biraz yüksek, çok iri, simsiyah gözleri var, dudakları fırlak, burnu yamyazsı. Fakat vücudu çok mevzu, vücudunu kafası denk düşüyor. Hoş bir kız. Çok da zeki. Doktor olmak istedim. Sonra da oldu zaten. Ama özelliği ne? Özelliği şu. Afrika'da nasıl onlar dolaşırlarken normal e, kırda veya şehirde kafalarını kazıyorlar. Çünkü Afrika'da kadınlar kafalarını kazır, ettekler değil. Saçlarını kazıyorlar. O her sabah tıraş olup saçlarını kazıyordu. Ve pırıl pırıl bir kafayla dolaşıyordu. Ayrıca ben ne yapar? E, sigara içmiyordu, garip Mısır sapından olduğunu söylediği bir piposu vardı, o pipoyu kütürüyordu. Kılıklarına gelince o çok hoş, onlar dallı, güllü, pamukludan, böyle fevkada uzun yerlere kadar acayip güzel kılıklardı. Bununla tabii büyük bir sürpriz yapıyordu. Katilaten de yani öğrenci mahallesinde dolaşırken herkes hayranlıkta ona Kim bir genci güzel gidiyor. Ben merak ettim, niye bunu yapıyorlar? Erkekler de onun gibi kendi kılıklarıyla dolaşıyorlar. Bana dedi ki, batılıların bize empoze ettikleri şeyleri kabul etmeye mecbur değilim. Niye diyorlar? Ben daha iyiysem, daha iyi olduğunu onlar iddia ediyorlar. <gülüyor> Bu üstünde durum daha iyi olduğunu onlar iddia ediyorlardı. İkincisi, eğer onların kılına girersek niye düşünüyorlardı? Uzaktan bakıyorlar. Bize diyor, dedi memleketimizde Fransız okullarında çünkü o zaman onun ülkesi şemsiyeliydi, Fransız şemsiyeliydi. Bize dedi, tarih olarak dedi, okuttukları tarihte ne diyor biliyor musun dedi. Ve aynen söyledi, daha evvel de söylemişimdir. E, programı izleyenler biliyorlar. Cedimiz Galyalılar uzun boylu sarışın adamlardı. Bunu zencilere okutuyorlar. Uzun boylu sarışın adamlar Bizi kendimizden çıkarıyorlar, başka biri yapmaya çalışıyorlar. Olmaya çalıştığımız zaman da bizi beğenmiyorlardı. Onun üzerine biz de karar verdik. Kendi kılıklarımızla onların memleketinde dolaşıyoruz. İsterse beğensinler, isterse beğenmesinler. İlginç bir şey. Güzel bir resim daha. Peki bu iki resmin çağrışımını bana yaptıran başka bir şey mi var? Var. Geçenlerde yani 17 Aralık günü biliyorsunuz Avrupa Birliği meselesi tartışıldı ve bize tarih verecekler mi, vermeyecekler mi, birbirimize girdik, bir gürültüdür gitti. Ondan sonra gazetelerimiz Panayir'a döndüler. Panayir'in gibi her yerde sanki davullar çalıyor, büyük bir neşe vesaire vesaire. Tesadüf o gün müydü veya erkeki gün müydü tam hatırlamıyorum. Trabzon'daki bir arkadaşı aramam icap etti telefonla. Aradığım sırada o Televizyonda bu olayı seyrediyormuş. Yani Avrupa meselesini ve bunun yankılarını. Oradan bana telefonda dedik ki, inanılır gibi değil. Bir arkadaş dedi, muhtemelen bir desteci arkadaş diyor ki, bu Avrupalılar ne tuhaf insanlar. Hem onlar gibi olmamızı istiyorlar, onlar gibi olduğumuz zaman da bizi aralarına istemiyorlar. Bu nasıl bir mantık? İşte buradan onları hatırladım. Mıbba'yı hatırladı ve bizim onlara benzemek için topun çalmamızda nasıl dalga geçtiklerini hatırladı. Birbirine tamamıyla oturuyordu. Buna mukabil netice olarak bu hatırlıktan gazetelerimizi bir kenara bırakırsak, çünkü bizim gazeteler iyice raydan çıkmış vaziyette ne dediklerini bilmiyorlar. Olayın ne olduğu ve sonucunun ne olduğunu da bir gazetenin birinde, 200 satırları birisi çok ustaca şöyle özetliği vermiş. Sonuçta Brüksel'de olan bitenler, diplomasi trafiği, karmaşık görünse de basit bir hesap üzerine oturuyor. Bir, Avrupa Birliği müzakere tarihi dışında hiçbir şey vermiyor. Türkiye, müzakere tarihi dışında hiçbir şey almıyor. Ama Kıbrıs'ı veriyor. Sevkal bir güzel izah edilmiştir. İki, Avrupa Birliği'nde dolaşım hakkından Türkiye yoksun bırakılıyor. Üç, üstelik bu müzakere tarihinin ucu açıktır. Sonuçta ne olacağı bilinmiyoruz. Ama Türkiye'nin en az 10, en çok 20 yıl Avrupa Birliği'nin yakın denetimi altına gireceği biliniyor. Şimdi bunu gördükten sonra ve Türkiye'nin aşağı 40, 40, senedir bu işin peşinde koştuğunu bildikten sonra Nuba'nın veya Enba'nın haklı olduğunu düşünüyor insan. Batılara hiç güvenmezdir. Ve başından itibaren Batı'nın dünya üzerinde her şeyi kendi çıkarına göre düzenlemek istediğini söylerdi ki sonraki gözlemlerin bunu doğrulamıştır. Bunlardan bir tanesi çok önemli bir olaydır fakat nedense hiç kimse üstünde durmaz. Biliyorsunuz 1917 yılında Rusya'da bir devrim olmuştu. Büyük bir devrim dünyayı birbirine kattı o zamanlar ve sonradan da yıllarca Sovyetler Birliği olayı herkesin kafasını meşgul etti durdu. Orada bir olay vardır yani başında bunlar Sovyetler Birliği'nde bir internasyonal oluştururlar bir örgüt uluslararası bir sosyalizm örgütüdür internasyonallar ilkini kalmak zamanında oluşturmuştu Avrupa'da Avrupalılar. İkincisi Brüksel İnternasyonluğu adıyla anılır. O da hala Brüksel'de devam ediyor, sosyalist internasyonluğu. Şimdi, bildiğimiz bir gerçek var. Bunu bu işlerle ilgilenenler hele çok iyi bilirler ki, Rusya'da o patırtıyı koparan, yani o bildiğimi yapan fırkanın, partinin adı, Rus Sosyal Demokrat Partisi. Rus Sosyal Demokrat Partisi bütün Avrupalı Sosyalist Partileri gibi Brüksel İnternasyonalı ile bağlantılıdır. Yani onun üyesidir. Brüksel İnternasyonalı ya da öbür adıyla İkinci İnternasyonalı kendi üyelerinden birinin bir ülkede bir devrim yaparak iktidara geçtiğini görmüş oluyor. İktidara geçen Sosyalist Parti sosyalizmin temel fikirlerinden, daha doğrusu, maksizmin temel fikirlerinden birisi olan, bütün mazlumları ayağa kaldırma teşebbüsü içindedir. Çünkü böyle gerekir. Bunun için ne yapıyorlar? Bunun için Avrupa'daki Brüksel enternasyonalına, bağlı oldukları enternasyonala başvurup diyorlar ki, hadi biz bu işi başlattık, öteki sosyalist partiler bize katılsınlar ve dünyayı Sermaye zulmünden kurtaralım. Bu bir fikir. Oraya da teklif ediliyor. Normal ne? mantıklı düşünüllerini eğer sosyalist, enternasyonalı gerçekten sosyalistse, gerçekten marxizmle güveniyor ve inanıyorsa Rusların teklifine evet diyecek ve hareket başlayacak. Başlamaz. Bir hareket olmaz. O kadar olmaz ki de Ruslar onlardan bir hayır gelmeyeceğini anlayıp üçüncü enternasyonalı kurarlar. Üçüncü enternasyonal Avrupalı sosyal demokrat veyahut sosyalist enternasyonalın kılını kıpırdatmamasından dolayı kurulmuştur. Yani Ruslar Avrupalıların dediğini yapmışlar fakat Avrupalılar onlara yüz vermemişlerdi. Yine aynı resim. Niye bunu yapıyorlar? Ha bakın çok basit. Biraz evvel bir çıkar lafı geçti. Yine aynı şeydi mevzu mevzubahistir. Avrupa ülkeleri, sosyalist fırkalarının, partilerinin bağlı oldukları ikinci enternasyonaldan bulunan devletlerin hemen hepsi emperyalist devletler. Bunların dünyanın her tarafında inanılmayacak kadar çok sömürgesi vardır. Ve bu sömürgeler muntazaman sömürülmektedir. Bu sömürgelerden sömürdükleri kendi ülkelerine servet olarak getirirler ve bu servetten burjuazi aslan payına alır ama işçi sınıfına da bir pay düşer. Yani Avrupa işçileri kendi aralarında hak-hukuk münakaşası yaparlar. Grevler yapıp patronlarıyla ihtilafa düşerler, düşerler ama öbür taraf yok gibidir. Sanki dünyanın öbür tarafı yoktur. Onlar için sadece Avrupa vardır. Öbür taraftan gelen çıkarlarına dokundurmazlar ve istemezler. O sayededir ki, yani dünyayı soymaları sayesindedir ki, Avrupa ülkelerindeki işçi sınıflarının geliri de kafa başına yılda 20 bin dolara falan varır. Sen kalkıp Ruslar isyan etti diye onların isyanına katılırsan, Müslümlekeler, sömürgeler elinden gidecektir, elinden gittiği takdirde sen dımdızlak ortada kalacaksındır ve o yirmi bin dolarlık gelir birdenbire hadd-ı inecektir. Çünkü ötekilerin hakkı. Ama iş çıkara dokunduğu zaman Avrupa işçi sınıfı tık Rusları ortada bırakır ve Ruslar kendilerine göre başka bir internasyonel kurarlar. Üçüncü Enternasyonal'ı. Bunlar da bir ismi de Komüntern'dir. Neticede Avrupa'daki sosyalist partilerin bir kısmı bölünmüş, ona bağlanırlar. Komünist Enternasyonal'ı Avrupa asla etmemiştir Ve onu dağıtmak için elinden geleni yapmışlardır. İkinci Dünya Savaşı içerisinde Ruslara baskı yapıp kapattırdılar. Enternasyonal Komüntern olmaktan çıktı, Komünform oldu. ...Komünist Partiler arasında haberleşme örgütü halini aldı... ...sonunda da tamamen ortadan kaldırıldı... ...sen, sana ben selamet. Şimdi Batılı hakkında daha net bir fikir edilmiş oluyor. Batılının ilebicilik diye getirdiği şeyler kendisi için. Başka ülkelerden... ...bunların yararlanmak bir şeyler yapılmasından haz etmezler. Hatta bu hususta çok da güzel bir olay vardır... Aramızda tartışırdık. Sosyalizmin babası sayılan Karl Marx, 20. yüzyılın büyük sosyalist devrimler yüzyılı olacağını söylemişti. Olmadı. 20. yüzyıl büyük kurtuluş savaşları yüzyılı oldu. Ulusal demokratik devrimler yüzyılı oldu ki bunun başını Türkiye çekti. Neden? Ha bakın, Marx bile tamamen uluslararası düşündüğünü söylediği halde, tamamen Avrupalı gibi düşünür. Avrupalı işçi sınıflarına bakarak, neticede işçi sınıflarının ayaklanacağını ve sosyalizm ihtilalleri çıkacağını zannediyor. Emperyalizm hesaba katmıyor. Emperyalizm dünyayı soymaktadır. Ve bizim çocukluğumuzda bile, coğrafya atlaslarında, mesela Afrika kıtasında bağımsız devlet yoktur. Bütün Afrika kıtası sömürgedir. Asya'nın güneyi olduğu gibi sömürgedir. Güney Amerika'da sömürge sayılacak haldedir. Ve onun için Marx'ın düşündüğünün değil de başka bir şeyin ortaya çıkması son derece markuldür. Ama onlar bunu kabul etmek istemezler. Çünkü onların de aklı fikri bu işte. Üçüncü dünya üçüncü dünya işte bu arada ortaya çıktı. Mustafa Kemal ilk defa olarak emperyalizme karşı ayağa kalkıp ulusal demokratik devrimi gerçekleştiren adamdır. Bir de Sun Yat Sen vardır Çin'de, biraz da Hindistan'da vardır Nehru ve Gandhi gibi kişiler. Fakat neticeyi alan Mustafa Kemaldir en sağlam neticeyi o almış. Ondan sonra bir üçüncü dünya örgütü ortaya çıkmıştır ki bunu Nehru, Nasser ve Tito örgütlemişlerdi. Üçüncü Dünya ülkeleri de onun etrafında toplanmışlardı. Bu üçüncü dünya ülkelerinde batının nasıl davrandığını sonradan battığını ve ilerici bir takım fikir adamları intedirdiler ve bunun tartışmasını yaptılar. O kitaplar Türkiye'ye zannediyorum çoğu çevrilmedi. Ben bazılarını okudum. O yazarlar enteresan yazarlardır. Başlarını Frans Panon çeker, onun kitapları çevrildi Türkçe'ye. Fakat Valandiye var, mesela onu Çevirdiler bilmiyorum. Zigler var, çevirdiler mi bilmiyorum. Moristop var, daha da başkaları var. Bunların ortaya çıkardıkları şey çok çarpıcıdır. Şimdi size onlardan birisinin Batı'nın üçüncü dünyaya nasıl davrandığını anlatıyor, nakledi ki. Böylelikle aslında bize de nasıl davrandığını anlamış olacaksınız. Emperyalist, yani sömürgeci, Yerli halkın, metropoliten sömürgeci halka benzemesi amacıyla eski anlayış ve kuruluşlara yeni bir biçim vermeye çalışır ama yerlileri aşağı bir düzeyde tutarak tam bir benzerlikten kesinlikle kaçınır. Biraz deminden bir anlattıklarımı doğruluyor, görüyorsunuz. Bu politika iki temel ırkçı düşünce üzerine kurulmuştur. Bu düşüncelere göre hiçbir insan için bir Avrupalı'ya benzemekten daha güzel bir şey yoktur. Bundan ötürü Afrika, Asya ve Latin Amerika halkına Batı Uygarlığı aktarılmalıdır. Öyle yapmıyorlar mı? Hiçbir Uygarlık Avrupa Uygarlığı'ndan üstün değildir. Bu onların fikri. Bu arada yerlilerin daima aşağı bir varlık olduklarına, ve hiçbir zaman düzelmeyeceğine inanılmaktadır. O tebessümler var ya imalı, o hafif alaycı bakışlar işte bunlar. Siz uğraşıyorsunuz ama olamazsınız. Ekonomik ve politik egemenliğin ötesinde, emperyalizm yani sömürgecilik, üçüncü dünya halkının kişiliğini derinlemesine hedef alan geniş bir beyin yıkama kalkışması olmaktadır. Bu beyin yıkamasını yıllardır Kurbanı oluyoruz. Çok şükür bas, e, basınımız bunu çok güzel anladı ve uyguluyor. Herkesin her gün beyini yıkamaya uğraşıyor. Sömürgeleşmiş ülke, imperialisti, yani sömürgeciyi taklit etmesi gerektiğine inandırılmak istenmektedir. Yani aynen onlar gibi olalım, bu kadar olalım ki alfa alfabemiz bile İngilizceye benzesin. Yani sömürge halkının sanatı, felsefesi ve dini yok sayılmakta, bu halkın kişiliği giderek yok edilmektedir. Bunu ben söylemiyorum. Bunu söyleyen Albert Kimi isimli bir batılı alimdir, Bilim adamıdır. Çok çalışmalardan sonra yazmıştır. Kitabın adı az gelişmişliğin mekanizmasıdır, onu anlatıyor. Bu sosyal ve kültürel darbe şüphesiz üçüncü dünya ayaklanmasının Niçin her şeyden önce ulusalcı bir ayaklanma olduğunu açıklayan olgudur. Ulusalcı diyor, evet biz de ulusalcı ayaklandığımız zaman. Egemenlik ve bağımsızlık haklarının aranması elbette bir kendi kendini kanıtlama, kişiliğini yeniden yaratma ve kendine yeniden kimlik kazandırma çabalarını ifade eder. Şimdi Türk halkı yeniden orada. Yine de üçüncü dünya ülkelerinde derin bir sarsıntı olmuş. Bağımsızlık ergi edildiği zaman bile, buraya dikkat, özellikle kültürel alanda, emperyalistin yani sömürgecinin taklit edilmesi sürer gider. Biz bunu yaşadık, hala yaşıyoruz, vahim de hala almış haldedir Örneğin Fransız kültürel sömürgeciliği Fransız dilinin korunması için gerekenin çok ötesinde ve bağımsızlıkların elde edilmesinden sonra da devam eder. Yönetim sistemi eski metropollere göre biçimlendiğinden yeni koşullara uyma çabaları engellemiyor. Bunu adamcağız Albertini çok güzel söylemiştir. Kitabı Muzaffer Sencer, Meral Kum çevirmişlerdir ve Türkçe olarak yayınlanmıştır. Ararsanız belki bulursunuz. Şimdi buradan çok net bir şey çıkıyor. Bize senelerden beri Avrupa Birliği davulu çalanlar bunları hiç mi okumamış? Hiç mi bunlara bakmamışlar? Avrupa Birliği'nin neyin peşinde olduğu, ne yapmaya çalıştığı ayan beyan ortada. Üstelik bunu biz söylemiyoruz, kendileri söylüyorlar. Biz gittiğimiz ülkelerde böyle yaparız. İnsanları kendimize benzetmeye çalışırız. O garifler de buna inanırlar, uyarlar. Ondan sonra da bizim yanımıza geldikleri zaman onlara aşağı insan muamelesi yaparız diyorlar. Hasbe kadar... Ben Fransa'da bulunduğum sıralarda zencilere rastladım. Zenci çocuklar zeki akıllı çocuklardı. Bu meseleyi yaşamışlardı. Onların ülkesi o zaman tam bir sömürgeydi. Şimdi değil ama orada da hiç mesele eksik olmuyor. Filgisi sahibi. Orada hala da kendilerini oturtamadılar. Hala da bağımsızlıklarına tam sahip çıkamıyorlar. Hala da kültürlerini savunamıyorlar. Çünkü Fransız kültürü üstlerindedir. Korkunç bir şekilde bunu yapıyorlar. Bakınız. Çin çindir. Rusya Rusyadır. Rusya'da Rusça konuşulur, Rus kültürü hakimdir. Çin'de Çince konuşulur, Çin kültürü hakim olmuştur. Hindistan hangi bir özgürlük içindedir? Fakat Hindistan'da bir türlü doğru dürüst kendi dini kurulamıyor, konuşulamıyor. İngiliz kültürü hakim, İngilizce konuşuluyor. Ve onlar hala daha yarı sömürge bir hava içinde görünüyorlar, kurtulmaya uğraşıyorlar. Kuzey Afrika aynı durumdadır. Oraya baktığınız zaman da aynı şeyi görüntünüz. Kuzey Afrika kaç yüz sene Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Kuzey Afrika'da Türkçe bilen yok gibidir. Yüz sene kadar Fransızların hakimiyetinde kaldı. Yazarların hemen hepsi Fransızca yazıyorlar ve kitapları Fransızca olarak da Bu nedir? Batıyı anlamak için işte bunu anlamak lazım. Bu şudur. Bu eski romanın hakimiyet fikri. Eski romanın hakimiyet fikri ise çok basittir. Bunu Lamartin Türkiye tarihi isimli kitabında çok güzel anlatmıştım. Birkaç defa söylemiştim. Bilmeyenler için bir kere ben hatırlatayım. Lamar, Lamartin Abdülmecid'e diyor ki kitabın sonunda koca bir imparatorluğu kaybediyorsunuz. Bunun çok basit bir sebebi var. Bu sebep şudur. Siz imparatorluğunuza dilinizi, dilinizi mecbur etmediniz. Kültürlerinizi mecbur etmediniz. Onları ezip kullanmadınız. Onları serbest bıraktınız. Bu işte. bu bunu yapmak? Bunu yapmadığımız için oraya gittiğimiz onlarla beraber olmak istediğimiz zaman bizi o terbiyesizliği yapıyorlar. Böyle bir takım oyalanacak şeyler teklif ediyorlar. Ama biz Asyalı bir halkız.